Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve ssalatu vesselamu ala men la nebiyye ba'de. Efendim dedik ki naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi tawfikillahi inallaha taala vahidun la şerika leh.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 Gece onu örttüğünde bir yorgan gibi karanlık İbrahim Aleyhisselam'ı kuşattığında ra kauka yıldızı gördü. Kale haza rabbi. Onlar yıldıza tapıyorlardı o millet. Onların lisanıyla konuşuyor. Onların lisanıyla kale haza rabbi. Yani haza rabbi fi Size göre benim de Rabbim budur, değil mi? Yalan konuşmuyor. Ne diyor? Yani sizin Rabbiniz bu. Zannediyorsunuz ki herkesin Rabbi de bu, İbrahim'in Rabbi de bu. Yani "Kale haza rabbi" orada ne takdiri var? "Fi zamekum." Sizin fasit olan o düşüncenize göre budur. Peki, eee "Kale haza rabbi." Felamma afla. Ne zaman ki o zâbe kayboldu yıldız oradan. Felamma afla gâbe yani "Kale la uhibbul afilin."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 o el övül, o el olamıyorsa, o Allah'ın her şeyi kadir, yafal ma yasha olamıyorsa ben buna ibadet etmem diyor. Yani ne demek istiyor? Hani mantıkta e, ki o sistemi kullanıyor. Mukaddime-i subra, Mukaddime-i kübra, sonra oradan neticeye gidiyorsunuz. Şöyle yapabiliriz şimdi. Ne yapıyoruz? Bu ayet kelimeye bakın şimdi. Diyoruz ki: Innal kamera afilun.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 İlah batmaz. O halde kamer battığına göre ne olmaz? İlah olmaz. Peki Aristo'dan çok önce Hz. İbrahim bu mantıklı sistemi inşa etmiyor mu şimdi? He? Öyle değil mi? Felem جَنَّ عَلَيْهِ الْلَيْلُ رَعَٰى كَوْكَبَٓا كَالَ هَذَا رَبِّ Size göre ilah nedir? Budur. Değil mi? İlah budur. Ama bu ilah olamaz. Neden? Felan ma afela kâlala uhi bulafiliyin. Cevat yok oldu. İlahsa yok olmaması lazım. E hep mevcut olması lazım. İşte felan ma ra al kamera buna böyle gidiyor. Sonra felan ma ra güneşe aynı sistem uyguluyor. 79. E ayet kelimesinde ne diyor? İni ve cehtu vajihel illedi fıtara semaavatı ve arıza ve vma ana min al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 Efendim, ee, şimdi başka ayet kelimeler de var. Tabii onların hepsine girmeyelim. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ı yine bu mantık sistemi ile alakalı ne var? Şu Warabi'uhad diyor. O paragrafta Rabbi yerledi Yuhay ve Yumit. Bakara suresinin 258. ayetine gelin. Bakara suresi 258. ayet kelimesi. Allahu veli yüllediğini a diye başlayan sayfanın ikinci ayet kelimesi 40 3. sayfa buldunuz şimdi Alemtara ilerlediği Hacı İbrahim efi Rabbi Allah kiminle İbrahim Aleyhisselam tartışıyor nemrutla şimdi İkale İbrahimi Rabbi yellediği Yohi <gülüyor> ve Yumi İbrahim Aleyhisselam diyor ki benim Rabbim öldürü dirildi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 Vallu mahiyi illa hayatın dünya namutu ve nahi ve ma yuhliku illa dahr. Bak aşağıda dip nota vermiş Câsiye suresi'nin 24. Câyeti. Vallu mahiyi illa hayatın dünya namutu ve nahi ve ma yuhliku illa dahr. Bizim zaman öldürüyor diyor. Bizim için sadece ne var?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 Ona kadar sayabilirsin. Belki yüze çıkarırsın bunu. Niye? Çünkü sabitesi yok. İmamı yok. E, nerede duracakları belli değil. Orada birisi hüküm veriyor. Kafir oldu öldürdü. O onu öldürüyor, o onu öldürüyor. Böyle bir İslam olur mu ya? Ehl-i sünnet vel cema'a demek sadece İslam demektir. Ehl-i <gülüyor> sünnet bir mezhebin karşılığı değildir. Şia'nın, mutezilenin, cebriyenin karşılığı değil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 ama hep farklı şekil ve surette çıkarıyor. Yani marifetullah dedik ya başta metinde ne dedik? Efendim inna Allahu teala vahidun la şerik lehu ve la şey'e misluhu ve la şey'e mu'ciduhu ve la ilaha gayru Peki o Allah'a insanları imana nasıl davet edeceksiniz? Önce Hz. İbrahim'den sonra müstehit imamlardan misaller getirdi. Otuzuncu sayfa var. وَسُولَ اَعْرَابِيُّ عَنِ delil fakal. Buldunuz. Şimdi burada tamamını almamış ama onun e, ikmali farklı şekillerde var. Siz buradan takip edin ama efendim, şimdi bu Esma'i diye büyük bir nahi, kelam alimi var. Ona nispet ediliyor. Bu bir gün çölde giderken, bir Arabi bedevi görüyor, bedeviye diyor ki bir metaarifu Rabbek, sen Rabbini nasıl buldun diyor, nasıl marifetullaha erdin. Yani e, kelamdan böyle delilleri saysanız caminin kürsüsünde millet anlamaz. Ona dut yaprağını anlatacaksın imamı şafi'nin yaptığı gibi, Abu Hanife'nin yaptığı gibi, imamu e, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı gibi. Yani oradan bir gireceksin, sonra Kur'an'ı hakime getireceksin onu. Esma de bedevi soruyor bu adam kitap görmemiş eline kalem almamış Bime ta'arifu rabbek nasıl diyor Rabbine ulaştın diyor ki bedevi el ba'ratu تدل على البعير واثر الاقدام يدل على المسير والسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات امواج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 bu dışkı buradan bir devenin geçtiğine işaret ediyor. Peki wa esarul akdami يدلu alal mesir. Ayak izleri görüyorsam kumun üzerinde o ayak izleri de neye delalet eder? Wa esarul akdami يدلu alal mesir. Yani buradan geçildiğine, birisinin geçtiğine işaret eder. Ayak izi varsa o buradan birisinin geçtiğine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 Wa semaaun zaatu abrajin ve arduun zaatu fijaajin yarıklarıyla yollarıyla efendim nehirleriyle yeryüzüne bakıyorum. Wa bihaerun zaatu emvaajin dalgalarıyla deniz değil mi denizler o efela tedullu alel latifil habib latif olan habir olan Allah'ın varlığına bunları işaret etmez mi? Yani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 Efendim, Allah Teala'nın Kadim oluşunu anlatacak burada, yani Allah Teala'nın sıfatlarını beyan edecek. Kâdimun bila iptidâin. Allah Teala Kadimdir Bila iptidâin. Kadim demek, bunun müradifi nedir? Ezeliyidir yani, değil mi? Allah Teala Kadimdir ezeliyidir. Bunu anlıyoruz. Hadis suresinde aşağıda ayet kelimeyi de vermiş.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 İçinde ne var ki onu hep farklı topraklardan buğday olarak bitiren nedir? Hangi kuvvettir? Onu anlat bakalım. He? Ferit Kam hoca vardı merhum. Darüfun'un felsefe hocasıydı. Ee, Osmanlı alimiydi. Darüfun'un da da hocalık yaptığı Cumhuriyet döneminde. Bir filozof arkadaşım vardı diyor. Ee, onun yanına gittim Almanya. Ateist inanmıyor ve... Ee,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 e, sonra Cenab-ı Hakk'ın iradesinden bahsediyor. Wala yekunu illa ma yuridu ha. Ve ma illa en Allah. <Sessizlik> <He>? <Sessizlik> Allah dilemeden siz dileyemezsiniz. Değil mi? Yef'alu ma yuridu dilediğini yapar. Ebubekir Efendimiz son anlarını yaşarken yanına geliyor birisi diyor ki efendim doktor çağıralım diyor. Doktor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 Vallahu yef'alu ma yurid. Ash-hademe ait kelime aldı. Ne buyuruyor? Yef'alu ma yesha. Dilediğini yapar. Bütün dünya karşıda olsa engel olamazlar. Engel olamazlar. He innema kavlu li şeyin iza aradnahu en naqula kun fe O kadar. Olmasını murad ettiği zaman ol diyor, oluyor işte o kadar. Kun <gülüyor> fe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 Yani cüz'iyyatı anlama idrakidir. Cüz'iyyatı anlama. Efendim bu vehim şudur, insanın havası, hamse dediğimiz beş duyu organı dışındaki bir anlamadır. Ama cüz'iyyatı anlama. Mesela şecaatini anlıyorsunuz. Zeyd'in şecaatini anlamaya vehim diyoruz işte. Bunu anlama gücü, bunu beş duyu organı dışındaki bir anlama hamlesidir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 Onun idaresinde, onun idaresinde, onun gücünde, kuvvetinde, tasarrufunda. O zaman bu tür müteşabihatı nasıl anlıyorduk? Yedullahi <gülüyor> اللّٰهِ فَوْقَيْد۪يهِمْ Allah'ın gücü, kuvveti, tasarrufu Müslümanların üzerindedir diyoruz. Ama bu vahhabi kardeşlerimiz çıkınca ayrı bir damar açtılar. Selefilerin yaptığını yapmadılar ve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 فَأَمَّا الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغُونَ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَا وَابْتِغَاءَ تَعْو۪يلِهِ وَمَا يَعْلَمُوا تَعْو۪يلَهُ اِلَّا اللّٰهِ وَالرَّاسِخُونَ ف۪يلَعِلْمِ اَقُولُونَا مَنَّا بِهَا Böyle derste okurken, bundan sonra ayet-i kerimeleri nasıl okuyacaksınız? Bu dersleri okuturken, Böyle biraz okuyup karşıdan ses bekleyeceksiniz. E, bu ayet-i kerime de ezberlenip ezberlenmediğin bu şekilde de öğrenmiş olacaksınız. Bir ayeti ezberle dediğiniz zaman halka küçükse, tabii büyük halkada olmaz da inşallah küçük halkalarınız olduğu zaman ibareyi okuyorsunuz, karşıdaki kardeşinize sözü ona hamlediyorsunuz. Bakalım okudu mu okumadı mı, ezberledi mi, ezberlemedi mi? Onu da öşmüş oluyorsun. Peki burada kalalım. Estağfurullah ve tu biley ve rabbil alamin.